Allahü Teala'nın kitab-ı aziz. emrin hakîm. Subhânallahu'l azîm. Allahu ve teala Hazretlerinin rızasını arayan, matlûbum Allah, maksudum Allah rızası diyenler. Bir mühim gecenin arifesindeyiz. cenab ı Hakk'ın zaman zaman Vakıt vakıt rahmeti taşar ve cüvş huruşa gelir. Vahu sevgili Peygamberi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerinin affı için bahaneler halketmiştir. Ve sebeple halketmiştir Cenab-ı Hak. Kandiller, bayramlar, cuma geceleri, ramazanlar ve bayram geceleri bunlar rahmet-i sübhaniyenin Allah'ın rahmetinin taştığı cüvş huruşa geldiği gecelerdir. Fakat ekserisini Cenab-ı Hak saklamıştır, gizlemiştir. Fakat bu emri mühim olan gecenin arefesinde bulduğumuz bu geceyi Cenab-ı Hak saklamamış, ümmeti Muhammed'e bir lütuf, bir kerem, bir ihsan olarak ihsan inayet görmüş ve apaçıklar ortaya koymuştur. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Mübin'in nazili olduğu gece, yani Leylet-i Kadir gizlidir. Yani 365 geceden bir gecedir. Çünkü ünvan-ı Arabi aylar her sene 10 gün evvele gelir. Öyle gelince Kur'an'ın nüzülü olan gecede yerinde durur. Öyleyse geceye karışır. 365 şey, gecenin içerisine gizlemiştir. Neden acaba? Hak Sıbhane ve Teala Hazretleri hiçbir kulunu yakmak, azap etmek istemez. Rahimdir, kerimdir, latiftir. Gaffardır, settardır. Yani günahları örtücü, günahları affedicidir. Allah diyeni mahrum etmez. Allah diyeni kapısından çevirmez. Zaten vaidinin yani tehdidinin altında da rahmeti vardır. Hiç tehdit etme kendine bizi azabına götürebilirdi. Eğer zevk olsaydı insanları yakmaktan. Cehenneme koymaktan yani. Hiç kimseyi Cenab-ı Hak nara çağırmamıştı. Ancak kullar kendileri cehennem yol Cehennemde ateş bela yoktur. Herkes ateşini buradan alıp götürür. Çünkü Cenab-ı Hak daha da Allah'adır? Seksen sene dalalet sahrasında dolaşan suç, günah, irtikap eden, sayısız günahlara bulan kişi bir kere Cenab-ı Hak'ka dönerse, kalbini Allah'a çevirirse, bir daha yapmamak üzere gezme kastıdır. Gözleşe dökerek Ya Rab derse Allah onu affeder okumuş. Şimdi bu gece işte bu rahmet-i rahmanın yücürlüğün gecesidir bu gece. İdrak edeceğimiz gece. Diyor ki Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde iline ikindi namazdan sonra grup esnasında emri ilahiye birinci kasamaya nüzur eder. Ve melekler nida ederler. Halka bağırırlar. Sağırlar duyamaz. Efendim benim kulağım sardı ben niye duymuyorum? Hayır. Başkaktan bahsetmedik. Kalbinde kulağı vardır. Baş gözünden bahsetmedi. Ebu Cehil'in baş gözü görüyordu ama hak ve hak göremedi. Ümmü baş gözü görmüyordu ama kalp gözü görüyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sultan oldu. Görenler sultan oldular. Kalp gözünü ilk ki şehadet. Kalp gözündeki perdeyi çak etmeyince vasıla idar olamazsın. Temizleyeceksin kendini. <gülüyor> zahirini, batını. Gençler söylüyorum. Öğrenimden bir şey anlamıyorsanız bana söyleyin sonra gelin. Burayı anlamadım diye ben izah etmekle mükellef edin size. Günahlar kalp gözüne perde indirir. Günah işlediğimiz vakitte kalp gözüne perde indirir. Bu inen perdeler de rüsvete mani olur. Birçok esra ilahiye bakılmıyor olmaya mani olur. Perde inerse pencereye. dışarı şey görebilir misin? Göremezsin bunun gibi yani. Hatta Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i buyuruyorlar. Bir kimse günah işlediği vakitte kalbin üzerine bir nokta kara fayda olur. Manevi kalbin üstünde. O etten kalp hayvanda da var. Kalbin de maneviyatı var. Tövbe edersen hemen rüce ederse kulaklı başına al. O da levame makamının işidir yani. Eyvah ne yaptım diye. Bazısı ahmaktır. Yaptığı günahlar ile övünür. Ben böyle içki içerdim. Ben böyle adam döverdim. Ben böyle adam söverdim. şöyle yapardım. Böyle diyenler günahları iftihar edenler korkulur nihayetlerinde. Nihayetlerinden korkulur. Bazı ahmaklar vardır öyle. Gençliğinde yaptıklarını unutmaz bir türlü. Halime unutmasın da tövbe etsin, ağlasın. Hayır. Onunla iftihar eder. Korkulur bunların akıbetlerinden. Bir de var. Yapmıştı. İyile yaptırılmıştı. Yapmıştı. Sonra nadim oldu. Tövbe etti. Bir daha dönülmesine hücret Günahını unutma sakın yalnız. Daima ağla. Bir günah dahi çoktur. Günahın büyük küçüğü olmaz. Allah'a isyandır. Ama rahmet-i o kadar geniştir ki kapısına geleni boşa yürmez. Tövbe o üzerindeki o kara silinir. Etmezse o kara büyür, büyür, büyür, büyür, kalbi karartır. Perdeler yani. Kalp gözüyle Allah görülür Celle Celaluhu Hazretleri. Hazreti Ömer İbni Hatta radıyallahu anh diyor ki ben kalp gözüyle Allah'ı gördüm diyor. Efendim baş gözüyle gören vardır mı? Vardır belki. Allah kadirdir, kendini gösterebilir ona sözüdür. O da Resûl-i sallallahu aleyhi ve sellem. Iraç'ta cemali ba kemal-i ilahine müşerref olmuş ve bu müjdeyi Allah'a aşık olan aşıklara getirip müjdelemiş. Kocuğun yana izin nadiratü'n <gülüyor> ya Rabbiha bir gün gelecek ki o gün pek yakındır, o günde Hakk'a nazir olursunuz. Hatta gökte ayı nasıl görürseniz birinizi itmeden önünden çeken şu ayı göreyim demediğin gibi, Hak öleteceği diye edecektir. Cennetten, cennette değil. Cennetten. Keyf Allah, cemalün, bizce merçül. İnşallah yarın bu nimete ereriz. Bu saadete gireriz de böylece taltif olmanız o vakit benim ne demek istediğimizi o vakit anlaşılır. Geçiyor. Kalp gözü yarı. Yani şimdilik Allah bahane Allah'adır. Hemen günah işledim bir anını tövbe etmeli. Zira kalpteki olan o perveyi kaldırmalıdır. Bu da günahına nadim ve tövbe edenler Nefsille i sahipleridir de yani, demediyor nefsini, aklı başına gelmiş artık, eyvah ben ne yaptım diye. Bazı ahmaklar günahlarıyla övünürler. Şöyle kestim, böyle vurdum, böyle kırdım, böyle dişlerini döktüm, gözünü patlattım, şöyle rıza geçtim. Bilmez ki çalma kapıyı, çalarlar kapıyı. Bunu düşünemez o. adalet ilahi ilâhî mutlaka tecelliyeti. Hemen tövbe etmeli. Allah'tan çok korkmalı. İki kısım korku vardır, biz daima buradan bunu edebilir söyleriz. Birisi Allah'ın celalinden, azabından, ikabından, narından bir korku da vardır ki Allah bana kulum demezse Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bana ümmet nazarıya bakmazsa diye korkarsa bir adam o daha yüksektir mertebesi onun. Ne cennet için ibadet yap ne cehennemden korkarak ibadet yap. Allah Allah'ımız olduğu için Allah'a ibadet eyle. Bu kadar. Evet müminler bu gece cenab Peygamber diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem işte Grup baktı melekler iner, hem ilahi iner. Birinci kasşamaya, meleklere tebliğat olur, bütün melekler ida ederler. Kulakları sağ olanlar duymazlar. Ondan başladık, kimin kalp kulağı sağsa o duymaz. Duyan duyar, gören görür, anlayan anlar, bilen bilir. Fakat söyleyen bilmez, bilenler söylemez. Acayip bir işti. İnşallah o lezzete gir. Şu nida edelim. Tövbeden yok mu? Tövbeleri kabul edelim. Çok dikkat et. Bütün maliye defterleri bu akşam kaldırılır. Günah defterleri ne olacaksa bu hepsi yerin kevdiye olunur ve yeni defterler verilir. Her meleğe de ne yapacakları işler memuriyetleri kendilerine bildirilir. Bu akşam defterler işte bir senedeki defterimiz kaldırılıyor şimdi. Mahkeme-i Kıbra'da Huzur Rabbül açılmak üzere gidiyor. Hemen tövbe etmek lazım gibi Dindinizden sonra defterler. Hiç hak kokusuyla ağladın mı? Dünya için çok ağlamışımdır. Onu sana müjde vereyim. Hak korkusuyla, hak aşkıyla ağlayanlara bir müjde vereyim, böyle geçelim. Kıyamet gününde, 99 defterlerindir, şarttan garba kadar böyle, hep günah dolmuş baştan aşağı, Ufak bir yaprakta da bir kere Allah korkusuyla ağlamış, o ağır basar. Hakkın rahmetini tecelliyatı. Hak korkusu, hak aşkıyla yani. Ağlamış, gözeşi dökmüş. Efendiler cehennem ateşini, denizin suları, pınarların suları, Diyorlar söndürmez ancak hak aşkıyla hak korkusuyla dökülen gözyaşı söndürür. Bu da böyle bir. Hep misalleri var fakat baktığımızda. Hadi söyleyelim. Zuhreti. Kıyamet gününde Cenabı Hak bütün beşeri toplar mahşer yerine mahşere toplar bütün bildi. Yani seni beni hepimizi ne kadar zirh varsa yaratılmış ruh sahibi nefes sahibi her şey cam olur mahkemeye kübraya. Efendim bu kadar halkı bu alır mı bu dünya diye sorarsan milyarlar gitmiş çünkü. Dünya on bin dünya değildir. 3 milyar 239 milyon seneliktir dünya. i̇bn Arabi Hazretleri öyle söylüyor. Onun için zamanımızda bazen gençlerimizin imanı sarsılıyor. Neden? Tevrat'a göre, evlilik olan siyerlere göre 10 bin sene hayat. Adem'den bugüne kadar bir de bakıyorsun bir insan kellesi çıkıyor 5 milyon senelik. Nasıl olur bu? diyor düşünüyorduk. Demek ki bu kitapları filan diyor çocukların kafasını karıştırıyorlardı. Hiç öyle değilmiş. Şimdi 3 milyar 319 milyon seneymiş. i̇bn Arabi'nin beyanına göre. Muti Arabi'nin beyanına göre. şey i Ekber'in beyanına göre yani. <gülüyor> büyük şey. Alkoloji çalışan çocukların hepsinin imanı sarışılıyor baştan haşya. Öyle bir bilindiği gibi değil hadisat. Çok eski. Hatta diyor ki ben Kâretullah'ta, Kâretullah'ta Hazreti Adı'ya naz geldim diyor. Ruhaniyetine Hazreti Şeyh'e sordum. Ben son Adem olarak gönderildim, Son Adem'dir o 10.000 sayıdır. Son Adem olarak ben geldim de diyorum. Hazreti Şeyh'e yıkılır Hazretleri. Geçiyoruz. Millet toplanır. Nasıl olur acaba? Allah bazen iğnenin dilinden deveyi, bazen dünyayı iğnenin dilinden geçirir. Bırak deveyi. Allah buna kadirdir. Deve küçülür, iğnenin dili büyür. Ne deve küçülür ne de iğnenin dili büyür. Allah dilerse oradan geçirir. Bitti o kadar. Akıllarıyım. Efendim din İslam akıllı ne akıllısı, ne akıllı Hangi aklından ölçeceksin din İslam'ı sen? Allah'ın kudretini ölçeceksin. Bir miktar ifade edilmiştir. Eğer din İslam akıllı olsaydı, aklı saldığımız vakitte ayağımızın üzerine mesletmezdik yalnız. Altına ererdik, altı kirleniyor çünkü. Akıllı olsaydı mücehred, kadına iki erkeğe bir ölmesi lazım gelirdi. Halbuki kadına bir, iki erkeği iki ölür İslam şeriyatı. Akıllı değildir. Teslimiyetledir. İmanladır. O akıl lazımdı, akıl bir nur, ama bir mütet o. Yani denize kadar götürürsen, denizden sonra gittin, kumandan sonra götürmez seni, A, ata benzer. Atanı yersin, denize kadar gidersin, otoyla benzer. Denize kadar gittin, durdun, sonra yürümez o, orada kalır. O kadardır. Toplar Cenab-ı Hakk. Maşa Allah dururlar, maşa Allah. Mahkeme-i kübra, yani hesap kurulmaz yani. Allah nazlanır, Celle Celaluhu Hazretleri ya. Dünya benim malım, mülküm diyenler, ordularına... Güvenen padişahlardı, krallar filan onlar hepsi böyle yer altında ezilirler ay altında. İbanlar müstesna, adiller müstesna onlara sözümüz yok. Adaletle hükmetmiş. İlahi kermetullah için kendisine kandan kefen bitmiş avayı icladın gibi senin. Bunlar müstesnadır onlar. Onlar arşın gölgesinde, yedi sınıf kimse. Hiç onlara korku yoktur. Mahzuniyet de yoktur. Yine sana da öyle korku yok mahzuniyet yok. Allah'ın veli için çünkü Allah'ın dostusun. ''Ela inne evliya Allah, la hukun aleyhim ve la hum yahşerim.'' Fakat diğer mahşer el-i korku içerisinde hatta cenni enbiya, 124 bin yahut 224 bin enbiya, Resul-i Ekrem müstesna, hepsinin dizlerinin bağları çözülür, hepsi dizide çökerler yani. Ve unuturlar kendi ümmetlerini. Nefsi, nefsi, nefsi, nefsi, nefsi. Resul-i Ekrem arşta secdeye kapanır. ''Ya Rabbi Hasan-ı Mühseyn'in Kasım'ın ümmü gülsünün ümmetime fedadır. Ge bırak beni ümmetinle bir ara gireyim yahut bana bağışla der Cenab-ı Peygamber. Ve bağışlanır. Ama günahkarlar günahlara kadar af olmazsa şefatı da yanarlar. Kurtuluş yok. Yani saf altın olmayınca cenneti almazlar. Bir altının içerisinde posa olursa onu eritirler pisliği çıkarırlar. Onun gibidir yani. Acaba ana da bildim mi? Geçiyoruz. Ve cehennem halkın üzerinde hücum eder. Hücum eder. Ya Rabbi... Senin nimetini yiyip sana inkar edenleri, senin nimetini yiyip sana isyan edenleri, senin peygamberlerine ve sana tecavüz edenleri, müminlere saldıranları bırakma bana diye saldırır halkın üzerine cehennem. O vakit hiçbir şey merak tutamazlar cehennemin, ahval i Gayz ile hücum ederdi Kuran'da. Gays ile hücum ederdi Suri O vakit Cenab-ı Cebrail gelir elinde bir tas ile ve cehenneme serperdi böyle hemen cehennem ateşi sükut havarı. Hazreti Peygamber soruyor şimdi, diyor ki ya Cebrail elindeki dökmüş olduğun bu su ne suydur böyle cehennemin ateşini söndürdü? Diyor ya Resulallah, Allah korkusuyla Allah aşkıyla dökülen gözyaşları, ilahi kelimetullah için dökülen kanlar, ilahi kelimetullah için, gazilerin yeri çok büyük, ilahi kelimetullah için dökülen terler. Ya bunu ibadet terliyorsun burada. Bedava mı zannediyorsun yani bedavada gidiyor zannediyorsun. Hepsi önüne gelecek hepsinin mükafatını bulacaksın. Ne kadar günah işlediyse hepsi önüne getirecekler. O kadar derleyeceksin korkacaksın ağlayacaksın. Onun için daima suçtan kaç. Bu Ramazan senin son cehalet ayın olsun senin olsun. Allah'a dön Allah'a dön. Bir daha dönme böyle Allah'ın sevmediği şeyler gitme o yollara. İyi değil onlar. Senin hevan Allah aşkı olsun. Şehvani heva olmasın. Evet. Melekler aşırıları ilah etmeye bugün ikinden sonra. Tövbeden yok mu? Tövbesini kabul edelim. Hatta alaya tercüman olurlar yani. Tövbeden yok mu? Bizden isteyen yok mu? İsteyen. İstediği yok mu bizden? Hiçbir müradatı yok mu? İstedikleri yok mu? Verelim onları diyor Hz. Allah Celle Celaluhu Hz. Bu akşam işte o. Bu gece. Hatta resul sallallahu aleyhi ve sellem Şaban-ı Şerif'in 13. 13. gece eğri diyor. Yastıktan sonra biraz Yatmıştı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir miktar yatarlar sonra teheccüde kalkarlardı. Sen kalktın mı işte teheccüde? E, e, efendim biz beş vakit namazı kalbimiz bizim temiz beş vakit namazı kılamıyoruz. Aman temizler birader bırak o kafayı. Böyle kalbim temiz, vücudum temizle gitme. Ağlınırsın sonra çok ağlarsın. Vallahi ne evladın ne paran ne kasan, ne kesen ne lütfen sana fayda verir. Hiçbir şey fayda vermez. Allah kalbi senin ile varırsan kalbi senin demek... O kalp ki içerisinden sıva çıkmış, içerisi aşkullah, muhabbetullah, muhabbeti Resulullah ile olmuş. O kalp fayda verir. Başka bir şey vermez fayda kıyamet gibi. Bırak onları. Bırak onları. İyi değil. Her gece kalkardı Cenab-ı Peygamber teheccüde. Ona farzı çünkü. Sünnet de ona farz gibi. O zatı akdese, o bir ı hakka, o rahmetelil alemine, o beşire, o nezire, o şahide. Allah, habib Muhammed'in yüzünün nuruna... Saçının siyahlığına yemin ediyor. Hayatına kasem ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Cenab-ı Peygamberi, sevgili Peygamberi. Onun için yüzeyi diyor, yattın, yürümekte her baktın, Cenab-ı Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah kalk. Feteheccet. Namaz kıl. Tehecc namazı kıl. Aman tehecc namazı kılın. Bazen bazen şey <gülüyor> olmaz. Her yüzey olmazsan bile ayda bir defa, hafta bir defa. Aşk olan yapar. Resulü Vekre'l-i yaparlar. Çünkü insan sevdiğinin mecazi aşta bile yapıyoruz? biliyoruz? Memnun kılalım diye. Her şeyimizi fedaya hazırız. Zaten öyle olmayan kimsenin aşkı yalandır. Sevdiği koruma her şeyine belmekle mükelleftir seven kişi, aşık olan kimse. Bu aşkı mecazide böyledir. Ya aşkı hakikiyle fe teheccet. Kalk teheccet ümmetine dua et ya Resulallah dedi. Ben kalktım namaza teheccü ediyor Peygamber. Daa inficari kadar. Yani hangi arasıya kadar ibadet etti. Ve ümmetimi istedim hep secde Hazreti Ayşe diyor ki radiyallahu anâ ümürümün çok gece beni terk eder yetenemden kalkar, namaza dururdu. Kıyamında, rükûnda, secdesinde ümmeti ümmeti yani ümmetim ümmetim diye yalvarırdı. İnticâr-ı Cebrail geldi müjde Peygamber'e. Çünkü o gece Peygamberimiz yani 13. gezi Şaba'nın çok mühim bir gece. Geçti. Belki sen kalbin temiz olduğu için günahla o gireyi sürdün. Geçti. Cebrail aleyhisselam geldi, efendim sabaha kadar ağlamış. Mübarek gözlerinden yeşil doğru dökmüş, secdekaha ıslanmıştı. Ümmetim ümmetim diye. İnficarı sükûte geldi Cebrail aleyhisselam. Ya Resulullah müjde olsun sana. Allahü Sübhanü ve Teala Hazretleri senin ümmetinin üçte birini sana bağışladı. Bağışlandı elhamdülillah. On dördüncü gece oldu. Hatta bir müjde vereyim mi size? Böyle gecelerde insan yaslanamaz mı? Yücerdi yaslıyı kılsa gene geceyi ihya etmiş olur. Hele bir de amener Resulü okursa sabahı ibadet sevalı verir. On dördüncü geceydi. gene geldi Cebrail peygamberin ayrı hali. Fedehcet. Ya Rasulallah kalk teheccüdde. Kalktı ve ümmetin inşallah da bu gece mühim gece. Hadi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem yani ibadet. Hatta mübarek ayakları şişti ibadetten kıyamda dura dura. Birçok sahabede böyle ona tabi olan pekadir sahabede böyledir. Zahirde zahir ayakları şişmiştir Cenab-ı Peygamber. Zahir ayakları. Hatta acenâ bak onun üzerine. İsrâ Sûresi'lallah taham enzelna aleykel Kur'an'ı teşrikal. Taha Habibim Muhammed Resulüm ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana biz Kur'an'ı meşak ateci indirmedik. İlla tezketenli ben yakşa. Ancak Allah'tan korkanlara bir tezkeredir, bir hatırlatmadır. Sabaha kadar Peygamberimiz'e e ibadet. Hangimiz layık ibadetmek etmek sabaha kadar? Efendimize mi, bize mi? O ki onun hürmetine kainat yaratılmıştır. O ki Resul-i Ekrem iki cihan onun şerefine hak olmuştur. O peygamber ki semavat ve art Sizdirminden daha arş kürşi cennet ve cehennem onun şerefine hak olmuştur. O ağlıyor, salahader. Hangi ağlamak düşüyor? Sen ağladın mı şakrına? Allah yoluna ağlamayan gözü ben ne yapayım? Gözü taşıma onu sen başının üzerinde. E değil o. O göz değil o. Düşmanın senin başında taşıyorsun. Allah için ağlamayan gözü. Allah hicredeklevermeyen kola senin başının belasıdır o. Taşıma onu. Düşmanın senin o. Allah hacik etmeyen dil dil midir yani? Et parçasıdır o. Haldır onu. İnfica Resuluhu Efendimiz ya Cebrail ne haber? Ya Resulallah ümmetinin üçte iki sana bağışlandı bu gecede. Mühim çok. 15. gece işte bu gece şimdi bu akşam inşallah ilişeceğiz. İstenilen veriliyor bu akşam. Hiçbir fert geri dönmüyor Allah kapısında. işte bu akşam. Hatta İmam Ali buyuruyor ki radıyallahu anh gününüzü oruçtunuz gecesi ihya ediniz diyor. Kandil günü yarındır. Gecesi biz geceden alırız. Müslümanlar geceden. Yani bu akşam kandil giyisi yarın kandil günüdür. Onun için yarın oruçlu ol. Efendim ha hava çok sıcak, günler uzun. Aşıklara uzun gelmez. Bir adam hak aşıkı ise çöle çıkarsa o aşıkın haraati çölü yakar. Yalancı aşık ise eğer çölün haraati aşıkı yakar. Yalancı aşığı yakar. Acaba anlatabildim mi? Hak aşıklara okumaz öyle şeyler. Sen Allah'a da yürü ne ateş yakar ne su bovar ne bıçak keser. Hepsi var Kur'an-ı Kerim'de. İsmail peygamberi bıçak kesti mi, İbrahim Halilullah'a ateş yaktı mı? Onlar her sebeptir, müsebbib-i hakiki Allah'tır Celle Celaluhu Hazretleri. Allah'a iyi bağla. Öyle bir Allah'a bir iman getiriyor o göğünler. Kaların daha sağlam olsun o, o iş. Kaların daha sağlamdır olabilir. haydar karar buyuruyor ki, günün oruçtunuz, gecesini namazla geçiriniz diyor. Bu akşam namazla inşallah, yarın da oruç. Efendi ben çok içim ağır tutamıyorum, nafile oruçtur. Nafile oruç, Allah'a sevgini iyan aşkını. Nafile ibadetin manası odur. Farz emirle yapılır, nafile sevginden yaparsın işi. Nafilenin manası budur. Yoksa bedala gitti manasına değil. Sabahleyin diyor Cenab-ı Peygamber yine 15. gece ibadetten sonra bir fünter. Biraz yatayım dedim, yattım, geldi Cebrail aleyhisselam yine. Ya Resulallah fe tehaccet. Kalk, teheccüd. Namaz namaza, gece namazı. Gece namazı, gece namazı. Gece namazı. O yedi namazında kılınan iki rekat namaz o kadar sevgili ki o adamlar biliyorlar. Bazen <gülüyor> cana bak, insana ilham da eder. Bazı varidat elde elde edebilirsin. Birçok esrara da vakfı olabilirsin. O gafetle kılınan namaz başka o başın yere koymak şey, o şekildir o namazın şekli o. Namazın şekli. Namazın bir de manası vardır. Mâbud ile abdin birleşmesidir. Fekâne kâbe kâfîn sırrıdır yani namaz, namaz, ah namaz. O hala sokarın namazı var, bizim niyazım da diyor, beynisiz. Ama bak herif. Resul-i Ekrem, i̇mam Ali, i̇mam Hasan, i̇mam Hüseyin, Muharrem Eylül i̇mam Hüseyin namaz kılıyordu ya, ezanı okutuyordu. Yezid'in askerine karışıyor. Hala o düşünemiyor bunu. Namazın işe gittiğinde zaman namazı namaz diye kılarsan, şekil değil. Şekil göstermek başka, namaz göstermek başka, namaz kılmak başkadır. Bazı namaz gösterir. Kendini terbiye edemediyse, nefsini istihade edemediyse, hak ve hakkatı göremediyse... O namaz gösterir o. Çünkü inneselâde denâinl fahşâyıver münker bıraktı vakti de gene Cevâil geldi. Ya Resulallah ne haber ya, ya Cevâil buyurdu ki Enikel kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca sana ümmetim bağışlandı. O kabilenin koyunları çokmuş ve tüyleri de çok sıkıymış. Milyarlarca yani milyarlarca ümmetin sana bağışlandı. Bu akşam o fena, o necatı haberini almıştık. Hatta diyor ki Hazreti Ayşe, o kişi de benim kızemdi diyor. Baktım diyor, ben biraz uyumuşum diyor, ilk kalktım baktım, Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yanımda yok diyor. Hemen dışarı çıktım, benden çıkarsa giderse kızı kelimelerine gider diyor, kendi parçası Fatımatü Zahra, Hayrı Nisa. Oraya gittim, dedim ki, ya Fatım Resulü Ekrem buraya geldi mi? Gelmedi dedi diyor. Onunla da ayak attılar, nereye gittiği yarısı diye. Çıktı Cennet-i Bakı'ya, baktık diyor, nuru u Muhammedi'yi Cennet-i Bakı'ya üzerinde deman ediyor. Gittik baktık, secdede, secdeye kapanmış, ağlıyor. Ya Rabbi, azap edersen kullarındır, edersen Erhamer Rahim'insin, diyor. Sonra Ya Resulallah, senin evvelin, ahirin, her şeyin tezdenin tahirsin, mutahirsin. Sen günah işlemekten belisin, masumsun. Siz de secde ediniz, ümmet-i hakkında böyle dua edin, diyor. Biz de secde ettik, sabahlara kadar orada dua ettik, diyor. Ey mümin, bugün cehil, gaflete geçirme. sana konuştuğum bu sıcak havada, gaflete geçirme. Hayır, hasanat yapın. Dillerinize sahip olun. En büyük dava bu. İki şeyine sahip ol. Birisi çene arasındaki ete, birisi de iki bacağın arasındaki etine sahip ol. Zikrullah ile meşgul ol. Terazini doğru tut. Doğru tart. Doğru ölç. Alışverişini doğru yap. Özün, sözün doğru olursa gözün de doğru olur. Özün, sözün doğru olur, gözün de doğru olur. Doğruyu görür yani. Hakkı görür gözün. Hakkı burada görmezse bu tarafta göremezsin. Hak burada görülür. Cennet buradan alınır. Herkesin bakamına göre söyleyeyim. Hak rızası buradan alınır. O tarafa bir şey alamazsın. Hiç geldi geçti. Bak geçen beraatta birçok burada ahbabi yaranımız vardı. Hepiniz de biliyorsunuz komşularınızdan, akrabayı, tabi civarınızdan, ahbaplarınızdan. Bu cemaatimiz Hepsi bu sene yoklar. Bu mübarek davet birisine erişemediler. Geldi yani geçti. Biz de böyle olacağız yakın bir zamanda. Hiç genci ihtiyara bakmaz. Paşıya, padişahı da bakmaz. Krala da bakmaz öyle bir pehlivandır ki bir el atarsız şu adamı getirir. Beratın manası da şudur. Yani لَنْ تَعْزُ الْيَوْمَ اَيْوْهَ الْمُجْرِمُونَ sırrı zahir olmuştur. Kafirler müminlerden ayrılır. Kafirler cennat-u beli olurlar. Müminler cehennemden beli olur. Müminler beratları sahillerine alırlar. Ehl-i cennet olurlar yani bu gecede. Ümmül mümin Hazır Ayşe demiş, ya Resulallah nasıl dua edeyim demiş. Bu akışının duası nedir? Ben size onu <gülüyor> Türkçesini söyleyeceğim. Hemen ezberle Türkçesini söyleyeceğim o duayı da öyle yap. Ya Rabbi eğer beni ile kötü yarattınsa, ismi öyle yazdınsa defterine oradan ismini sil benim. Kötüler arasında ismini sil ya Rabbi. İyiler arasında ismini yaz. Eğer iyiler arasında ismini yazdınsa orada ifa et. İsmini oradan beni imha etme kaldırma ya Rabbi. İyilerden uyumdan daima salihlerden. Bir de söyleyeyim. Ama böyle ağzın başka, kulağın başka, kalın başka olursa olmaz o. Nifak olur o. Vücudunun her zerresi dil olsun Allah'a. Allah'a. Vücudunun her zerresi dil olsun Allah'a öyle iste cenab-ı Allah'ta. Ya Rabbi ismimle şakiler yani kötüler defterine kaydettinse oradan sil, imha et ya Rabbi. Sayfelerde de kayıtlıysan orada ifka et, orada kalsın ya Rabbi isim Orada diye ağla. Cenab-ı bak sen kapatırsın onun isimlerini, rahmetini celb edecek isimlerini say. La ilahe illallah de, Allah de, da Allah da gafardan settar da cenab-ı bak ağla sizler. Bu akşam işte çünkü bu sene bu akşam defterler verecek yeniden bir daha sıraya kadar ölenlerin isimleri Hz. Melekül'ünce bildirilecek. O her gün artık her gün o kimsenin evine gelir, kendisine tepsir eder. Eyvah eyvah eyvah, eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah. Hiç düşündün mü bir gece bir yatağa girdiğim vakitte seni kabre koyacaklar tek başına, hiç kimse seninle daha da yatmayacak, orada kalacaksın kabrin içerisinde, amelinden baş başa, düşündün mü hiç? götürdüğün ameller yılan olacak, ateş olacak, ya cennet dini derinden, cennet çiçeklerinden çiçek olacak. Düşünün mü bunu Tek başına kalacaksın. En sevgili dostların seni oraya koyacaklar, üzerinde sağlık toprak alacaklar senin üstünün gözlerine Toprak dolduracaklar. Doymayan gözünüzü toprakla dolduracaklar yani. Kanmayan ağzınızı toprakla dolduracaklar. Düşünün mü bunu hiç? Hepimizin başına gelecek bu. Ben gençim, ben kuvvetliyim, pehlivanım. İnce pehlivanlara git, değiş. Ver geldi geçti, nereye gelecek daha geçecek. Onun için hemen istihbar, ve Cenab-ı Hakk'a yönelmek, Tövbe, Allah'a rücu, ibadet, taat, isyandan Kaçmak, ucuktan, kibirden Kurtulmak, ibadetini ihlasa irdirmek, Kalbini sefaya erdirmeye çalış, Gayret et. Beş kuruş Dünya için geci terk ediyorsun. Onda kazandığın parayı ye yersin ye yayemezsin. Sevmediklerine kalır. Bunun için geceni terk ediyorsun. Ebedi hayatını şimdi gece Terk etmeyelim, güzün uykuyu. Hadi, Kazandın doldurdun. Bankaları yerleştirdin. Kasama derim ki sevmediğine kalacak. Adıtullah böyle çünkü. Böyle cereyan ediyor. kalır. Çocuklar kalsa da eğer seni hayırlı biraz durur miras. Biraz durur hayırlı yâderlerse. Hayırlı yâder şefaat giderlerse bir anda mahvolur gider. Nice böyle ocaklar, hanler, söndürür. Kendim bir adamın Allah'ın sevgisiyle ise eğer bunların düşmesi lazımdır. Bu gece şimdilik... Ağlayan gözyaşlarını sil. Mağarınızda yetim, du, kimsizler varsa onlara, onların babalarını hatırlatın onlara. Kanca çörekleri alın götürün, şeker alın götürün kapılarına. Yani arkadaşlarımızın ailesi, çocuklarına yetimleri bıraktıkları ya ahirette onlardan bahsediyorum. Su olmayanlara su verin, içine kanı verin, su dağıtırlardı. Şimdi kimse kimseye dikkat edin. Yeziduruhu zahir oldu galiba. Kainata Yeziduruhu galip oldu galiba. Bir dur su vermiyorlar kimse. Allah Cebrail'e sormuş, seni Cebrail yapmasaydım diyor bu vahiy meleği. Bana ne gibi ibadet ibadet? Yani insanlardan seni halka hissedin yani Cevray. Dedi ya Rabbi biliyorsun, ben biliyorum, sen de biliyorsun ama söyle de kullanım şişti. Üç şeyle sana amil olurdum. İyi dinle, kulağını benden yana ver. Üç şeyle amil olurdum. Birisi açları doyururdu. Ve ehli ırızın, ırızını ortaya koymazdım yani. Böyle tezercüle düşürmezdim ona. Gizli olarak yardım ederdim. verdim, gizli yardım alardım. Yani. İki, sır saklardım. Birinin kabahatını gördüm mü söylemezdim. Deh. Kırk bir defa adamcağız bir günah açlığında git sen bakıp olup edeme yayıyorsun günah değil mi? Sen keçi gibisin o koyun gibi. Bunu yapana söylüyorum. Koyun atladı, kıçı göründü. Sudan keçinin hem açıkta. Keçi gülüyor koyuna, koyunun kıçı görünüyor. Ona benziyorsun yani. Karga. Ört. Suç ve günahı ört. Söylemek için günahını söyle. Kendi günahını görürsen zaten başka günahını göremezsin. Kendi günahını görmeyenler başka günahını görürler. Üçüncüsü, Ya Rabbi. Gördüğüm yağları örterdim. Onun cübbe giydirirler. Neden bu manası? Ayıp örtücü demektir. Günah örten yani. Cübbe onun için giyiyor. Manası vardır hepsinin. Sarığında manası vardı. İslam'da. Üçüncüsü, susuzlara su verirdi. Susuzlara su verirdi. Allah Allah. Cibil diyor bunu. Susuzlara su verirdi. Elimde kokutadım. Olsa çeşme yaptırırdım. Su getirtirdim. Kuyu açtırırdım. Köylerinizde, kentlerinizde çalışıyorsun. Parayı getirdin bir gece 20 bin lira... Fuhşata veriyorsun. 20 bin lira köyünde bir kuyu açtırabilirsin. Hayvanat bütün mahlukat suyu sarılır. <gülüyor> Yapma be evladım. Yapma böyle şeyleri. Gitme iyi değil bunlar. O kazınmasının para değil başına bela olacak onlar yerinden. Buraya sattı ettim baralar. Böyle günlerde sakınlerde su dağıtırdım. Su verirdim. Heh, ya Cebrail. işte bu seyafetlere yapacağından, bu amelleri yapacağını bildiğimden dolayı seni vahiy meleği yaptım diyor Hazreti Allah. Cebrail'e. Acaba anlatabildin mi? Demek ki bir adam su dağıtırsa makamı cibriyindedir. Bir adam suçu örterse, gördüğü suçu örterse, makamı ciddi ildedir. Bir adam açı, garibi, gizli olarak doyurursa, izzetini şerefine yakalık etmenin gizi doyurursa böyle, makamı ciddi ildedir. ticaret yapanlar Allah'ın dostudur. El-Kasib-i Habibullah birer tane adam kandırmak için. Müslüman da öyle. Yazı orada, en nezafet iman, temizlik imandandır. Kendi pislik içinde buraya kadar. Ve vasında var el kâsi manası bilmez. Adam kandırmayı yapışıyor, Müslüman geldi mi görüyor, Müslüman dükendiyor, içeri giriyor. Manası şu, kisveden Allah'ın dostudur. Alışveriş yapan, doğru ama, doğru tüccar, dürüst tüccar Allah'ın dostudur manasına geliyor. Onun için hiçbir Müslüman tüfekli yaşamaz. Mutlaka bir iş yapması lazımdır, İhtiyar da olsa. Atayıp sırt yok. Yazın varsa yazı yazar, okuma varsa okursun. Ticaretlerine bir şey yapman lazım gelir. Ama dürüst, doğru, özün sözün doğru olacak. Yeter bu kadar. Ya Rabbi, beratın hürmetine, senin rızayı şeriyetin için şurada terleyen, şu cemaatin yövü kıyamette terletme Ya Rabbi. Arşın gölgesine cennet, civarı Mustafa'da iskan eyle, Hazreti Ali'nin eliyle, abu kerserden bizleri sivaret Ya Rabbi. Allah'u yedir, dar-i selam ve ehliyden inşa ila surat-ı